Birleşmiş Milletler destekli araştırmada tarımın revize edilmesi ve vejeteryanlığın yaygınlaşmasının dünyayı kurtarma önceliklerinin başında geldiği açıklandı. Uluslararası Kaynakların Sürdürülebilir Yönetim Kurulu'nun 112 sayfalık raporunda kirliliğe, sera gazlarına, hastalıklara ve ormanların yok olmasına gıda üretiminin ve fosil yakıtların neden olduğu belirtildi. 21. yüzyıldaki gelişmeyi büyük ölçüde dünyanın ne şekilde beslendiği ve ne yakıt kullandığı belirleyecek denilen raporda küresel temiz su tüketiminin %70'inden, toplam toprak kullanımının %38'inden ve sera gazı emisyonlarının %14'ünden tarımsal üretimin sorumlu olduğu bildirildi. Kullanıcıların dünyanın korunmasında daha az et yiyerek ve gerek ısınmada gerekse seyahatte daha az fosil yakıt kullanarak katkıda bulunabilecekleri vurgulanan raporda Hayvan ürünleri önemli çünkü dünyadaki tarım ürünlerinin yarısından fazlası insanları değil, hayvanları beslemeye harcanıyor denildi. Raporda bu çerçevede dünya çapında beslenme alışkanlıklarında köklü değişiklikler olması gerektiğine vurgu yapıldı. Gelişmekte olan ülkelerde refah arttıkça et tüketiminin de arttığı belirtiliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden San Juan Su, Çin'de kişi başına düşen et tüketiminin 1995-2003 yılları arasında %42 arttığını söyledi. Evet naylon poşet çevreye verdiği zarardan dolayı İzmir'in Konak ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde de yasaklandı. Konak ilçesinde belediye doğada yok olmaları yıllar süren, çevre kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olarak gösterilen naylon poşet üretimi ve kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. İlçedeki tüm alışveriş merkezleri, mağaza, dükkan ve pazar yerlerinde naylon poşet yerine doğada iki yılda çözülebilen çevreci poşetler ve bez torba kullanımı yaygınlaştırılacak. İlçe ayrıca sokaklarda dağıtılan kağıt el ilanlarına da yasak gelecek. Türkiye'de ilk kez İstanbul'un değişik belediyelerinde uygulanan naylon poşet yasağına Böylece Konak Belediyesi de katıldı. Doğada yok olmaları 400 ile 1000 yıl süren, çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biri olan naylon poşet kullanılmasını yasaklayacaklarını belirten Başkan Tartan, tüketiciler tarafından kontrolsüz kullanılan naylon poşetlerin canlıların besin zincirlerini de olumsuz etkilediğini söyledi. Bildiğiniz gibi çevreye zararlı poşet kullanımı bugüne kadar ABD, Fransa, Hindistan, Tayvan, İrlanda, Kenya, Güney Afrika, Uganda, Ruanda'da da yasaklanmıştı. Burhaniye'de toplanan çok sayıda üretici, köylü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, belediye başkanları, il ve belediye meclisi üyeleri, tarış ve marmara birlik, ziraat odaları yöneticileri, zeytin sektörü temsilcileri, maden yasasında değişiklik yaparak, başta zeytincilik olmak üzere yaban hayatı ormana karşı oluşturulan tehdidi, yasa teklifini engellemek üzere acil eylem planı hazırlayarak birlik oldu. Toplantıya katılanlar görüşlerini şöyle açıkladılar. Bugün burada geleceğimizi daha mutlu kılacak hayallerimize konuşacağımız yerde ne yazık ki yaşamımızı savunmak için toplandık. Madenciler rahatça çalışmak için maden yasasıyla beraber ormancılık, yaban hayatı ve zeytincilik yasasında değiştirme teklifi verdiler. Şimdi yeniden birlik zamanı. Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihinin Dünya Çevre Günü olmasına oy birliği ile kabul etmişti. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle Dünya Günü kutlanıyor. Dünya üzerinde 5 ila 100 milyon arasında tür olduğu varsayılmakta. Bilinen 17.291 bitki ve hayvan türü azalarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken sayıları artan birkaç türden biri de insanoğlu. Bu tükenişin sorumlusu insan. Çeşitli gerekçilerle orman, tarım alanları, meralar, sulak alanlar tahrip edilmekte, balık stokları azalmaktı. Dünyanın ısınmasına neden olan gazlar atmosfere karışmaktı. Bunların sonucunda da türler doğal hızlarından bin kat daha hızlı bir şekilde yok olmaktı. Greenpeace, Dünya Çevre Günü'nde 15 gün sürecek sonuçlar, consequences, NUR sergisini sunuyor. Sergi 5 Haziran, Dünya Çevre Günü'nde sokakta Galatasaray Meydanı'nda açılıyor. Uluslararası çapta tanınmış 9 belgesel fotoğrafçı sergilenen 100 fotoğrafta iklim değişikliğinin yer yıkıcı etkilerini belgeliyorlar. Açlık, hastalık, çatışma, zorunlu göç, geçim sıkıntısı ve insan hakları biçiminde milyonlarca insan tarafından deneyimlenen günlük gerçekleri sunuyor. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi'nin organizasyonu Greenpeace, Beyoğlu Belediyesi, Hollanda Krallığı Başkonsolosluğu tarafından desteklenen sergi 20 Haziran'a kadar